rızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün Ümmü Süleym radiyallahu anha Hazreç kabilesinin bir kolu olan Neccaroğullarına mensup olan Ümmü Süleym radiyallahu anha, Kıbrıs seferine katılan ve orada şehit olan Ümmü Haram'la bir Maune olayında şehit düşen Haram ve Süleym'in kardeşidir. Ümmü Süleym, cahiliye döneminde Malik bin Nadır ile evlendi ve bu evlilikten Enes bin Malik doğdu. Malik bin nadır Ümmü Süleym'in Mekke'de Ensar'dan ilk Müslüman olanlarla birlikte İslamiyet'i kabul etmesine ve oğlu Enes'e kelime-i tevhidi öğretmesine çok kızdı. Medine'yi terk ederek Suriye'ye yerleşen Malik bin Nadir, orada düşmanlarından biri tarafından öldürüldü. Ümmü Süleym, oğlu Enes'i Medine'ye hicret ettiği günlerde Allah Resulü'nün yanına götürdü. Enes'in akıllı bir çocuk olduğunu belirterek, onu kendisinin hizmetine vermek istediğini söyledi. Enes o günden itibaren Resulullah'ın vefatına kadar geçen 10 yıl süre içerisinde Allah Resulüne hizmet etti. Ümmü Süleym, Malik bin Nadır'ın ardından ikinci evliliğini Ebu Talha el Enşari ile yaptı. Ebu Talha el-Ensari'nin kendisine evlilik teklifi yapması üzerine Ümmü Süleym, putlara tapmaktan vazgeçip İslamiyet'i kabul ettiği takdirde mehir almadan kendisiyle evleneceğini söyledi. Bunun üzerine Ebu Talha Müslüman oldu ve Ümmü Süleym ile evlendi. Bu evlilikten Ebu Umeyr ve Abdullah adlarında iki çocukları dünyaya geldi. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem annesi de Medine ile olduğu için Ebu Talha'ya dayı diye iltifat eder, zaman zaman onun evine gider, Ümmü Süleym'in hazırladığı yemeği yer ve orada öğle uykusuna yatardı. Gerek Ümmü Süleym, gerekse kız kardeşi Ümmü Haram, Resulullah'ın süt veya soy bakımından teyzeleri oldukları için Allah Resulü onların evinde kaydule yapmakta sakınca görmezdi. Resul-i Ekrem'e niçin sadece Ümmü Süleym'in evinde istirahat ettiği sorulduğunda onun Kardeşi Haram bin Milha'nın İslam uğrunda şehit olmasından dolayı kendisine üzüldüğünü söylerdi. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hac görevini ifa ettiği esnada tıraş olunca başının sol tarafından kesilen saçları Ebu Talha'ya verdi. Ümmü Süleym de bu saçların bir kısmını muhafaza etti. Bir gün Ebu Talha Enes'i Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme göndererek onu yemeğe davet etmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ehli suffede birlikte bulunduğu 70 kadar sahabi ile Ebu Talha'nın davetine icabet etmişti. O kadar kalabalığı karşısında gören Ebu Talha yemeğin yetmeyeceği düşüncesiyle telaşlanmıştı. Fakat Ümmü Süleym eşine "Resulullah varken telaşlanmaya gerek olmadığını" söyledi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yemeğin bereketlenmesi için dua ederek onar kişilik gruplar halinde sofraya oturtunca orada bulunan sahabilerin hepsinin karnı doymuştu. Ümmü Süleym oldukça cesur bir kadındı. Uhud gazvesinde yaralıları tedavi etmiş, su dağıtmış, Hayber gazvesine de iştirak etmişti. Ümmü Süleym Huneyn gazvesine hamile olduğu halde beline bir hançer sokarak katılmak istemişti. Bu durumu Ebu Talha'dan öğrenen Allah Resulü ona hançerle ne yapacağını sorduğunda bir müşrikle yüz yüze geldiği zaman hançerle onun karnını deşeceğini söylemişti. Ümmü Süleym hayatın zorlukları karşısında metanetli duruşuyla hareket eden bir sahabiydi. Ümmü Süleym radiyallahu Ebu Ümeyr isimli çocuklarının vefatı üzerine soğukkanlı tavrı bu metanetli duruşun en önemli örneğiydi. Allah Resulü Ebu Ümeyr'i çok sever ve evlerini ziyarete geldiği zaman onunla ilgilenirdi. Bir gün Ebu Ümeyr çok hastalanmıştı. Ebu Talha hasta olan çocuğun durumunu sorunca, Ümmü Süleym, onun eskisinden daha sakin durduğunu söyledi. Kocasının yanına geldi. Sabahleyin Ümmü Süleym, Ebu Talha'ya, birinden ödünç bir şey alan kimse aldığı şey geri istenince onu vermeyip yanında alıkoyabilir mi diye sordu. Ebu Talha da mutlaka geri vermesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine Ümmü Süleym, cenab Hakk'ın kendilerine ödünç verdiği çocuklarını geri aldığını ve onu defnetmesi gerektiğini bildirdi. Karısının bu tutumuna öfkelenen Ebu Talha, yaptıklarını Resul-i Ekrem'e anlattı. O da, gecelerinin mübarek olması için dua etti. O gece hamile kalan Ümmü Süleym, yeni doğan çocuğunu oğlu Enes'le Hazreti Peygamber'e gönderdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de çocuğa tahnik yaparak ona Abdullah adını verdi ve Resulullah'ın duasının bereketi Abdullah'ın çok sayıdaki çocuğunda da görüldü. Onlar ensarın en faziletli evladı oldu. Müzik Diğer hanımların Resulullah'a sormaya cesaret edemediği bazı konuları sorup Resulullah'tan öğrenen Ummu Süleym radiyallahu anha Hazreti Peygamber'den 14 hadis rivayet etmiştir. Allah Resulü'nün defalarca duasına mazhar olan ve rüyasında kendisini cennette gördüğünü haber verdiği Ümmü Süleym radiusallahu anha, Hazreti Osman radiusallahu anh'ın hilafet yıllarında Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Salatü selam alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Onun aziz ve pak ailesine